Bir adam İslam'ını gizlese, ona İslam kızı vermezler, evet. İslam mezarına gömmezler. İslami muamele olmaz. Yani üzerine namaz kılmazlar, evet. müldü okumazlar, hadim okumazlar. Evet. Bir adam münafık olsa, içi küfrede de olsa, zahirde İslam olduğunu söylese, ona evet. namaz kılırlar, İslam evet. kızı alırlar. Evet. Öyleyse zahire hükmediyoruz bu şekilde vakti. Ama ilk ülke Allah'ın da bak, makbul, ikinci salahın da mabuzluyor. Evet. Ama kulların da böyle. Kulların gözünü görüyor, İkabetullah gördüğünü görüyoruz. Altında duvar var üstüne. Işte. Örtü